yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli mı? Yolları, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat galalet, her davalette ateşte bismillahirrahmanirrahim. Allah hepimize mağfiret, razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve Teala bu, bu oluşturduğumuz gibi bir gün cennet bir araya gelmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle cehennem ateştesi bizleri korusun. Günahların küçüğünden de büyüğünden de sakınan isanlı kullardan eylesin. Evet. Pazar dersleri güzel bir konuyla başlama ve dört hafta devam etme düşüncesindeyim. Konu, hepimizi yakinen ilgilendiren ve seveceğiniz bir, müminlerin özellikleri, iman ve amel bakımından müminlerin özelliklerini tanımaya çalışacağız. İnsan birşeyi ne kadar ne kadar iyi tanırsa, o kadar sever ve ondan da ne yapar? Lezzet alır. Ve yaptığı işten de her zaman az duyar. Aynen Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi yaptığınız iyilikler sizi sevindiriyor, istediğiniz kötülükler de sizi diyor eğer rahatsız ediyor, üzüyorsa sen nesin? Bir mü'minsin diyor. Yani kalbin diriyse ve kalbin olan her şeyden duyarlı hale geliyorsa, bu insana her zaman ne yapar fayda verir. Ve Allah Azze ve Celle'nin müminlerin özelliklerini anlatan ayetleri seçip, bunlardan almamız gereken derslerin üzerinde durmaya çalışacağım. Ve burada bu alakalı bu, e, geniş geniş onlara mevzulara girmeye çalışacağım inşallah. Allahü Selamü Aleyküm. Hoş geldiniz. Evet. İlk ayetimiz Bakara suresi. Sure. Hemen başları. Onlar bay bay baylar namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mal ve rızıktan al, al, alında harcamlar. Yine on on on sana indirilene iman ederler, ahirete ise şüphesiz yakinen itkidar. Evet. Hoş geldiniz. Konumuz iman ve amel bakımından müminlerin özelliklilik üzerine inşallah. Şimdi, müminler tüm canlı ve cansız yaratıklardaki ilahi sanata bakarak bir yandan da Kur'an'ı inceleyerek, diğer yandan peygamberimizi ve mucizeleri düşünerek kayba, yani yaratılış kayıp, ruhlar alemi kayıp, ahiret kayıp, bu yanı kayıp. Yani bilmediğimiz, kaybolan, bildirilen, hissedilen meleklerden bahsediliyor, işte, işte, işte, bahsediliyor. Birçok alemden bahsediliyor. Bunlara nedir? İman ederler. Kimler? Müminler. <gülüyor> ve yine yakinen inanırlar, inanırlar. Namazı doğru kılarlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin Rab'lık sıfatıyla vermiş olduğu her türlü rızıktan yerler hem de Allah üzerine Allah için ne yaparlar? İnfak ederler. Bunlar kimin özellikleriymiş? Müminlerin özellikleri. Demek ki, yakine ulaşan bir insan bilinçli ve istikrarlarla etkisiz bir imana ne yapar? Olur. Çünkü Allah Azze ve Celle hemen Kur'an'ın başında müminlerin bu vasıflarını gündeme getirerek bunlar görülmesi gereken unsurlar Hani mesela ben dükkanın içinde açtım, dışarıya ne yaptım, rafları koydum, bunlar benim malım. Yani almak sıcak bunlara bakacak. Mümkün de böyle görüne, sergilenen ne yapacak? Bu özelliklere sahip olacak. Gayba iman deyince çok önemli bir mesele ki hemen Allah Azze ve Celle bunu ne yapıyor? Gücü getiriyor. Neden gücü getiriyor? Bugün kafirlere bakın, e, günah işi de, soru dizgin gitmekler sebep kaybı inkar ettikleri için. Yani ahirete imanı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Neden? Hayat burada diyorlar. yaş, yaşayabildiğin kadar. Ölümü ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Ve hatta Kur'an'ın diliyle onlara e, onların sözlerinden sözler, sözler, Allah Azze ve Celle onlar ne diyor? Şüçürümüş, toz toprak olmuş şeyler mi? Tekrar dirilecek. Yani sadece hayatın burada olduğuna inanıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onların ne diyor? Cevap, cevap Sizleri yoktan, var eden Tek dar diriltmeye takip değil mi? İlk yaratılışa baktığımızda, asıl o zor değil mi? Çünkü yoktan, topraktan yaratılıyor. Sonra, sonra yaratıldıktan sonra, ölmüş birini yaratılması daha kolay, numunesi var. Yani yapılacak şey var. Eğer zor, zor varsa ilk yaratılır. Adam onu inkar etmiyor ama yaşadık ve yaratıldıktan sonra tekrar öldükten sonra ne yapıyor? İnkar ediyor. İnkar etmesi mesafetse nedir? İnk, ink, ink. Yani Allah'a Allah kulluk görevini yerine getirmemesidir. Onun dışında yine yine kayba iman derken ruhlar aleminde verilen ahdi inkar vardır. Veyahut günümüzdeki e, Allahsızlara baktığımızda onlarda bir Darwin teorisi koyarak ne yapmışlardır? Yaradılışı inkar etmişlerdir. Ademi havlu, havlu, havlu tamamen, ıslamsız ve kendilerinin hayvandan yara sonra maymun olduklarını, ağaçlardan zıplarken kuyruklarına koptuğunu, yürürken güneşten tüylerinin döküldüğünü, sonra insan haline evrim olarak geldiğini ne yaparlar? Söylerler. Ve yine kayba iman meselesinde biliyorsunuz birçok konularda şefaat meselesi var, sırat var, birçok mesele var. Bunları inkar eden neler var? da var. İşte gayba onlar gayba inanırlar dediğin zaman bu bildirilen bütün metnlerde müminin şek ve şüphesini ne yapmayacak? Kalmayacak. Bütün bunlar toplandığında sen bir mümin ne yapıyorsun? Oluyorsun. Yani bu senin bakıldığında görülen bir şey geldiğinde tasdikleyen ağzından bir şey çıktığında şüphe olmadan bu konularda tasdik edecek malısın. Ve onlar namazı kılarlar. Nasıl? Doğru doğru. Neden doğruluyor amına amına? Çünkü müminlerle münafıkları birbirinden ayıran nedir? Hı. Yine namazdaki özelliklerdir. Namaz Suresine gittiğimizde onlar üzerine namaza kalk kal, kal. Allah'ı çok az zikrederler. De ve ne yaparlar? Namazı son vaktine kadar bırakırlar. Yani Nisa 141, 142, 143'e bakarsanız, namazdaki altı nifak hareketini ayette Allah ne yapıyor? Bildiriyor. Müminlerse, sesse vaktinde kılan, dost doğru kılan, Allah'ı anan, insanlara gösteriş için değil, sadece Rabbini razı etmek için kılan insanlar. Ve bunun hemen akabinde, dikkat ederseniz kalbi, Ameli seferde mal gündeme geliyor. Kendilerine verdiğimiz maldan, vücuttan hem yer hem de ne yaparla imtak ederler. Bakın geçmişte Ali Şerifül Aleyhisselam'a bakın, sahabelerin yaşantısına bakın, fakir olmadan sofraya oturmazlarmış. Bugün bizim sofralarımız nasıl? Ev yaşantımız nasıl? Değil mi? Yani. Geçmişteki ve günümüzdeki söylelere şöyle güzelce ne yapacak? Bakacağız. Aleyküm selam. Ve yine onlar sana indirilene iman ederler. Şimdi Resul Aleyhisselatü Vesselam'a imanı nasıl elalıyoruz? alıyoruz? Ve Günümüzde öyle insanlar türedi ki haşa işte bir bir azim memuruna Peygamberi ne yaptılar? Bence ettiler. bir televizyon kanalı ne kadar? Ne yaptılar? İşte ne yapar? Alan bu adrese götürmek zorunda tipinde haşa kızlar sürekli ne yaptı? İnsanlar çıktı. Halbuki Peygamber Allah'ın elçisidir. Ondan aldığını hem yaşar hem de insanlara ne yapar? Aktarır. Ve Hiçbir şey ondan ne yapmaz? girdemez Tıştiden de bir şey katmaz. Biz böyle iman ederiz. Ve dinden de zerre kadar şüpheleni duymayız. İşte yakinen ilim ve şeksiz şüphesiz bir iman müminin görüldüğüne olacakmış? Vikrindeki vasıtları olacak. Ve bu da e, bu müminlerin sayısının çoğalması seçkin, hamemi, karakterli insanların da toplumda ne yapacak? O Soğal, çoğalmasına sebep olacak. Bu insanlar Allah'ın yarattıklarına bakarak görüyor gibi gidildiği için faslete dalanlarla beraber olmayacak. Şimdi buradan çıkıp çıkar dersler. Şuradaki insanlara bakın. Bahtla dalanlarla dalıyor mu? Müddessir suresinde Allah azze ve celle ne diyor? Sizi sakar cehennemine sokan nedir? Dünyaya dalanlarla beraber dalanlarla oyalanırtık. Namazda hiç kılmaz. Ki bu sadece Bakara suresinin şu üç ayetinde, dört ayetinde insanlar şu, şu noktalarda Allah'ın yarattıklarına bakarak dünya bu dünya değil burası ahiretin kazanma yeri diyerek gaflete dalanlarla ne yapmazlar? Dalmazlar. Yani Hani camiden çıktığında millet dua et diye dua isterler ya Allah şuur versin derler. Yani şuurlu olurlar. Bahtına kolay kolay danmazlar. Yine vereni övme, vermeyene de yerme kavruna ne yapmaz girmezler. Çünkü müminin vasfı bu. Onlar hem ye hem de ne yapar? Onun için infak eder. Burada bu bütün müminlerin görevi der vereni övmez, vermeyeni de niye bu Allah yoluna inmeyi unutmuyor, demez. Yine, yine, daima ihlas ve tak ve Allah'a yönelirler. Yine her şeyi Allah için yapar ve verir, ondan isterler. Bu ayetlerin akabinde. Allah'tan gayrısı ile huzur bulamayan bir halde ne yaparlar? Sahip olunlar. Demek ki mü'minler, Sadece bu vasıflarla vasıflandığında o görülen karakterler de ne yapıyor? Ön plana çıkmış oluyor. Bu imanın kazandırdıkları ise kardeşlerim akabinde Allah'ın Allah ilgisiyle iç huzura ve kalp genişliğine ulaşırlar. Şimdi biz ilk dersleri hatırlayacak olursanız geçmişe dönük, iman huzur, iddian kardeşlik cemaati gündeme getirir. Küfürse ne dedik? Tereddüt, teşviş, ayrılık, kargaşa ve cemaatin bölünmesine fırkalaşmaya gider dedik. İşte iman insan e, Allah'ın emrettiği bir şey yerine getirdiğinde ne yapar? Bir husus diyor. Günah istediğinde ne yapar? Bir sıkılır, dararır. Yani kötü söz sözse, kardeşinin aklında yanlıştırsın, birinin kalbini kırsa, haram yese, bir yer diğerine kendisinin olmayan bir şeyi alsa, azar isar isar küçük ne olursa, kalbinde ne yapar? Daralır. Ama Allah'ın emrini yerine getirdiğinde hiçbir insanda daralma olmalı. İşte imanın ilk kazandırdığı insanın içinde bir genişlik, huzur vardır. İşte Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, Allah'ın diyor insanın İslam'ı, kalbin İslam'ı, insan ne yapar? Sanki göğe çıkacakmış, müsağlık hisseder diyor. Ama diyor, İslam'a yönelmeyenler işte kalbi ne yapar? Gör, daralır diyor. İşte bazı insanları camiye getir ne yapar? Adam gel işte rahat, hatta rahat rahat uyuduğunu görürsün. Bazı insanlara o, o, o, bir o gider bir bu yanı, yani bir an olsun oradan kaçmaya bakar. Daralır yani. İşte imanda insaf vermiş bu şeyleri kazandıktan sonra bir huzur sağlıyor. Yine ikincisi İnsanlara, i̇nsanlara sevgi, saygı ve merhametten yaklaşmayı sağlar. Mümin olan birisi, nereye bakarsan bak, bir menfaat için bakmadığı için ne yapacak? Sevgi, karşıdakine saygı ne olursa olsun ve, ve ara karşı yaklaşırken mümin, merhametten yaklaşmak. Bu da imi im sandıklarıdır. Hadis-i şerifte ne diyor? Allah Resulü'nün sülatı ve resulü birinin diyor boynundan İslam bağı çıktığında ilk çıkacak huy hangisi? Merhamet. Merhamet suyu ondan çıktı İslam'ın eserini göremez. Aleyküm <gülüyor> <gülüyor> selamlar <Hoş geldiniz. gülüyor> Ve yine bunlar kazanıldığında imanın kazandırdığından birisi de Allah'tan başka kimseden hipteden kalmaz. Nezüş geldin. Yani bunları kazanan insan, Allah'tan gayrı hiçbir şeyden ne yapmaz? Korkmaz. Bakın sahabelere, Allah kendilerinden daha olsun. İmanı kazandıktan sonra, bu vasıfları aldıktan sonra ama, ama, koskoca dünyaya bir avuç meydan okumuşlar mı? Okumuşlar. Nasıl okumuşlar? Bak bu vasıflara sahip olanlar da otomatikmen de ne yapıyor? Bir huy gündeme geliyor. Aynen akşamki derste de dediğim gibi Allah Azze ve Celle ne diyor? İman eder. Salih amel isterseniz Allah sizin kork kork kork götürür. Demek demek korkumuz var. Bu korkunun adını koyun. Açlıktı, yokluktu, hapisti, dışlanmaydı, aşağılanmaydı, artık her neyse. Kınanmaydı, yerini kaybetmeydi, yurdunu kaybetmeydi. Korkunuzu götürür. Yeryüzünü size ne yapar? Emniyetli kılar ve yeryüzüne sizi hakim kılar diyor. Sadece bizden istediği iki şey bakın. Demek ki müminlik başlı, insanda ne yapıyormuş? Bir oturganlık. İmanın kazandırdığı bir huzur, iman halindeyken de bütün korku kork ne yapıyor? Gidiyor. En ufak bir günah işleyin. Burada ne yapıyor? Allah korkusunun yerine başka korkular ne yapıyor? Girmeye başlıyor imandaki yani iman ve amel yönünden müminin özelliklerinde. Yine Allah için şehitliği bile ne yapabilir? Göze alabilir. Bakın müslümdeki rivayette Allah Resulü Sallallahu kim diyor ömründe bir kere kalbinde şafşaf algılamadan ölürse ona olur? Andolsun ki diyor cahiliye üzerinde Yani müslü kafir artık her yani kalbinden bir an olur. Demek ne bunlar? İmanın kazandırdığı insanlara ne yapıyor? Aşama aşama bir şeyler, huylar kazandıracak. Ve bu sizin görünen vitrindeki huylarınız olacak. Akabinde bollukta ve darlıkta cömertlik yapma. Ayet-i kerimenin sebebini anlattığımızda Haşer suresinin 9. ayetini hatırlayacak olursanız sahabe ihtiyaç içinde hem de ihtiyaç içinde kendi nefsini kardeşine ne yapıyor? Tercih ediyor. İşte paylaşma bu kardeşler. Kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşlerine ne yapma? Kendi nefislerine tercih etme. Yoksa herkes birbiriyle, birbiriyle e, varken kolay kolay tercih bile olmuyor. Önemli olan darlıkta da, bollukta da ne yapma? Paylaşma. Bu da imanın kazandırdıkları. Yani müminin vitrininde olması gerekenler. Ve yine muskende, toplum içindeyken de hayalı ve ahlaklı olma Gel. <gülüyor> sakin sakin geldim. Evet. Aleykümselamdır. Aleykümselamdır onları destekleyebilirsiniz onu, onu direkt al bakalım evet evet <gülüyor> sakin yine kardeşlerin silahı karşı sabır sebat ve patlanma gücü kazanma mesela bir kardeşimizi düşünün Allah Azze ve Celle ona bir hastalık müptela etmiş bu bir yerde çiledir. Bir yerde de sabır gerektiren bir şeydir. mü mü bir halde olursa olsun ne yapacak? Sabredecek. Bununla alakalı biliyor biliyor musun? Eyüp Aleyhisselam'ın nedir? Kıssası var bizim için. için. Veya hapiste olan bir insanı düşünün. Veya darlıkta olan bir insanı imkansızlık izlediğini düşünün. Veya Yusuf Aleyhisselam gibi ömrünün birçok bölümü köle olarak olanı düşünün. Hangi halde olursa olsun İslam ne yapmayacak? Etmeyecek. Ve bununla alakalı Ahmet'in müsnetinde gelen bir rivayet var hatırlıyorsunuz. Allah Azze ve Celle dünyada hastalıkla müptela olup da tamamen o şekilde yaşayıp ölen bir kulunu çağırıyor. Çağır, çağır, çağır, çaba çekiyor. Ey kulum ne yaptın? O diyecek ki ya Rabbim taş bana, bana bana. Dünyada hastalıklardan çileden e, bulamadım ki sana ibadet edeyim diye maziret gösteriyor. Diyor. Allah Azze ve Celle ona Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığının en şiddetli vaziyette onu da onu getirecek. Onun kimi ağırdı seninki mi? O adam yutkunarak diyecek ki ki Eyüp o halinde bile bana, bana bir işlemde ne yapmadı? Bulunmadı diyecek. Diyorum. Çok zengin kıldığı bir kulu hesaba çektiğinde o da diyecek ki, Ya Rabbi o kadar çok mal verdin ki onları yetmekten, yani saymaktan, onlara bakmaktan sana gereği gibi kulluk yapamadım. Aleyhisselam'ı verdiğin malın ihtişamıyla gözünün önüne getirecektir. Ona verdin mi, çok sana verdim mi? O yutkunarak ki Süleyman o halinde bile ibadetinden bir anı ne yapmadı? Geri kalmadı. Yani peygamberlerin kısaları basit kısalar değil arkadaşlar. Bugün en ufak bir malı olan bir insan ibadetlerini ne yapabiliyor? Aksatabiliyor. Aksatmayacak. Süleyman aleyhisselam rüzgara hükmediyordu, cinlerle konuşuyordu, hayvanlarla konuşuyordu. Ama ibadetlerini ne yapıyordu? Yapıyordu. Süleyman aleyhisselam zengindi, onurluydu, halk içinde sayılan birisiydi. Malını kaybetti, mülkünü kaybetti, sıhhatini kaybetti. İnsanlar dışladı. Ölsünce ormanın derinliklerini attılar. Ama buna rağmen bir gün isyan ne yapmadı? Yapmadı. Bugün en ufak bir yere ağrısa insan ah vah tüh demeye ne yapıyor? Başlıyor. Hele bir koca karıya nasılsın demeye korkuyor insan. Elli tane hastalık sayıyor. Hatta doktorları bile ne yapıyor? Yanıltıyorlar. Yani o kadar ustalaşmışlar ki artık, artık malarda. Düşün yani hiç hamdeden insan olmuyor. İşte müminin mani birisi çilelere karşı sabır, sebat ve gelen her ter ve muslubeti katlananlar. Çünkü hadis şeriflerde dikkat edersen birçok vasıf var. Nakada kada kada dürüyorsunuz bilmiyorum. Mesela diyor kimin diyor iki çocuğu olur. Bunu vefat eder. Bunlara kat kat kat. Ve Allah'tan sabır, metanet dilerse onun karşılığı ne, ne, ne cennettir? Buna kolay imtihan değil kardeşler. Kimin diyor diyor iki gözü diyor kaybeder Allah Allah e, metanet bekler sabrederse onun karşılığı nedir Cennet. Yani birçok bela ve musibetler var. Bu hadi hadi ha kadar dikkat ediyorsunuz bilmiyorum. Hani insan başına gelir korkusu önce üzerinde bile belki durmuyor ama hassasiyetler üzerinde durmamız gereken. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın altı çocuğundan beşi nerede gidiyor? Kendi sağlığındayken kendi elleriyle defnediyor. Bir babak buna katlanması çok zor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da en ufak bir isyanı görmüyoruz. Sadece İbrahim'le alakalı bir nakil var. Onun ağladığını görünce i̇bn Mesud diyor ki ''Sen ne yapıyorsun?'' de diyor. mi?'' Allah Resul diyor ki aleyhissalatü vesselam Ya İbrahim diyor biz seni çok seviyoruz. Sen biz seni diyor kaybettik. Kalp mahzun oldu göz yaşardı. Vallahi bu isyandan değil diyor. Yani ağlama var ama isyan yok. Ondan geldik ona gideceğiz. Sahabenin yaşantısına bakın. Çocuğu ölüyor Talhanın. Ne yapıyor hanımı? O gün hiç seslenmiyor. Hanımın hanım, kendisiyle cinsin münasebette bu burada, burada. Ve sabah olduğunda kocasına ne diyor? Sana diyor birisi bir emanet verse. Onu da geri çıkışa ne yaparsın? Verdim diyor. Çocuğun diyor. Düşün yani. Bundaki metanete bak. Kocasına davrandığı harekete bak. Ve ona anlatma şekline bak. Bugünkü kadınlara bakıp ana öldü mü evet artık kararda giremezsin. Artık ayılır, bakılır, aklını yitir artık. Ne olduğunu hastalandığından haline bir bakın kadınların. Önümü bırakın. Yani çocuk, çocuk çocuk ateşi yükselse olduğu hale bakın. Ama müminler her halükarda ne yapar? Sabırlı olur. Ve yine imanın kazandırdıklarından birisi, mümin ileri görüşlü olur. Meselelere ne yapmaz? Takılmaz. Hep ileriyi düşünür. Feraset. Bakın Ömer, Allah kendisinden razı olsun birçok sehbetlerde gündeme getiriyor. Emir el-Mü'minin olunca bütün valilere emir gönderiyor. Yaşadığımız bölgelerdeki işte, Hıristiyanlar Hristiyanlar, Müşrikler, gayri Müslümler kesinlikle Müslüm gibi giyinmeyecek. Müslümanların isimlerini ne yapmayacak? Çocuklarına vermeyecek. Neden? Müslümanı koruyor. Yani ileri görüşlük nedir? Böyle olur. Yine heh, heh, Abdullah bin Sabik diye birisi müteşabih ayetler hakkında konuşuyor. Diyor, diyor. Onu getirtiyor. Kafasına kafasına hurma dallarını vurduğunda ne diyor Abdullah? Ey Ömerdi öldüreceksen adam gibi öldürttü. Niye eziyet ediyorsun? Ben seni öldürdüm. Eziyet etmiyorum. Kafamda ki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Yani ondan gelecek bela ve musibeti ümmete eskiliyor. Ona öyle bir ceza veriyor ki bir daha bunu ne yapmasın? Yapmasın. Ve halkın arasına girdiğinde bile oradaki valiye emrediyor. Bu ne neyse arkasında biri olacak ve topluma bir şeyin söylemesine ne yapacak? mani olacaktır. Adamdan emin olan alanı arkasına muhakkak birini taktırıyor. Bunlar nedir? Hep ileri görüştüktür. Yani cenneti arzuluk ve Müslümanların Hiçbirine zarar verecek her türlü fikir, davranış, bölücülükte uzak durma. Yine bu imanın kazandırdığından birisi ise elinden ve dilinden kimseye zarar vermiyor. <gülüyor> Müminin vasıflarından da birisi neymiş? Bunun olması gerekiyor. Allah hepimizin bu olanlardan vasıflananlardan ilişkiler. El ve dil eminliği hakikaten çok önemli. Ama bunlar bakın ta yukarıdan aşağı doğru kazanılması gereken vitrinde olması gereken vasıflarımızdan. Şimdi dilinden emin değilsen davet etsen et et, et, et. mümkün mümkün. Birinden bir şey istesen sana verir mi? Vermez çünkü bir güvensizlik olmuşsa elde ve dilde bu artık her şeyine ne yapar? Yansır. Kız istemeye isteyip valiyatız verilmezler. Bir bor, bor, sen borcu ne yapmaz? Şimdi ödemez der. Bir sır vermeye çalışsan bu sırrı ne yapar? İkşa ediyor der ve o insanlar ondan ne yapar? Uzak durur. Ö, ö, her müminin vasıflarından birisi ne olacak? Elinden ve dilinden de demin olacak. Bu insana imanın kazandır. Bunlar yoksa de, de, imanın değil başka bir şeylerin gün demek geliyorum. Ve halk arasında da şuraya kadar vasıfları elde eden bir insan hakikaten elde eder mi? Evet. Yine ibadetlerine ve günahlardan sakınlığa titizlik gösterir. Evet. Halk arasında münker olan bir şeyleri açıktan yapan arkadaşlarınız varsa onları ne yapacaksınız? Uyaracaksınız. Ne diyeceğiz? Sen sen Mümin olmak istiyorsun? Yok, yok müminliğini zedeleyip sana fasık dememin için mi, mi? Bu tıpte yaklaşıldığında karşıdaki hemen kendine çekildiden verir mi vermezsiniz? Öyle kardeşlerimiz var ki bazı münkerleri alenen çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Bunlara mani olma ancak onları kalbinin hoş e, duyduğunda kabul edeceği hoşlarına gideceği cümlelerle verleşirsen ben sana müminli diyeyim? Mümin olmayı mı istersin? Allah'ın indirilmeyi indir mi istersin? Yerilmeyi mi? Dışlanmayı mı? Bu tipte yaklaşarak ibadetlerine sıkı olmaları var. Ve vahlardan titizlik göstermelerini sağlayabiliriz. Evet. Yine <gülüyor> bu imanın kazandırdığı en önemli meselelerden birisi de tevekkül. Tevekkül ne anlıyorsunuz? Allah sizi saatten bir gün kuşlara bakarak der ki: Eğer Allah'a geri geri tevekkül edebilseniz, şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karn'a dönen kuşlar gibi rızıklandırıldığınızı diyor. Yani tevekkül gereğini yapıp bittiği noktada her şeyi ne yapaz? Allah'a havale etmek. Tevekkül budur. Bundan öte adım attığında artık ne var? İsyan vardır. Kadere verdiğine, artık vermediğine, Allah'la alakalı olduğu için, sen sana düşeni yapacaksın, ondan sonrasını ona bırakacaksın. Eğer bırakmazsan, bu tevekkülü ne yapar? Bozar ve iman halleri de bırakacak. Yine imanın kazandırdıkları günaha üzülme sevabı ise bu da müminin neymiş? Girişi. Evet. Bu Bakara Suresi'nde hemen girişte müminin mümin, mümin, alakalı ayetlerin şaca neydi? Bir tefsiriydi. Allah Azze ve Celle bu, ay bu ayetlerden amel eden ve bu vasıfetlerden sahip olanlardan eylesin. Bizlere. İkinci seçtiğim ayet Suresi onlar al ahdini yerine getirenler verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri akraba ve müminlere bağı kesmemeyi iyilik yapmayı gözeten Rablarından sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Yine onlar Rabların rızası sabreden, namaza dost doğru kılan, kendilerini kendilerdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda infak eden, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte on onun on, on, onlar ahirette saadet içindedirler. <gülüyor> evet. Ra's suresinde müminlerin anlatılan özellikleri. Şöyle bir dökelim. Müminler ne yapıyormuş? Allah'ın ahdini yerine getirmiş. Ahit meselesini akşam ne yaptık? İşlemeye Çalıştık. İlk verilen ahit neydi? Sen bizim Rabbimiz. Yani yediren, içiren, yaşatan, öldüren, hayat veren, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren, terbiye eden Rabbı ne yapma bilme. Ve ondan gelen bu kadar nimen imeniken kulluğu tutup, tutup tutup başkasına ne yapma yükseltme. İşte demek ki müminler Allah'ın ahdini yerine getirebilermiş. İkincisi Allah'a ve insanlara verdiği sözü asla yapmazmış, bozmazmış. Demek ki bu da bu surete, surede, alacağımız meselelerden. Yine Allah'tan başkasını ilahlaştırmaz gelmiş. Yani hangi halde olursa olsun aynen Bakara e, Fatiha Suresi'nde dediği gibi geldiği gibi ancak sana ibadet eder, Ancak senden yardım edersin. Çocuğu olmadı. türbeye git, başı sıçısı. Yetiş ya peri Mahdur Kadir Geylani de veyahut çocuk oldu hemen maşallah tak. Veyahut nazar boncuğu takma. Vesaire bunlar müminin yapacağı hareket değil. Yine dikkat ederseniz hemen akabinde bizler biliyorsunuz sosyal yaşantıya sahip olan insanlarız. Hangimizin akraba ilişkileri tam? Var mı? Böyle dört dört, dört ilişkileri devam eden. He? Ne diyor? Akrabalarını gözetirler. Hatta akrabalık bağını kesen cennetin kokusunu dahi ne yapamaz? Kıyamaz. Hakikaten inanıyoruz diyen bizlerin en büyük, büyük büyüklüklerinden birisiz amca, dayı, yani yakın akrabalar, birinci derecedeki akrabalarla bağlarımız cidden keskin. Peki ayet-i kerimede ne diyor? Üz, üz. <gülüyor> Akraba bağlarını gözet gözet gözet Keskin de cennetin korkusunu duyan mı? Bunlar basit ifadeler değil. İlk düzelteceğimiz meselelerden birisi de sonra müminlerle bağı kesmezler. Var mı bu kesiklik? Ne güzel var. Mı? Yok. Var mı? Var mı? Var mı? <gülüyor> var alfabestesi. Var. Umumen var. Burada mü mümklerler, Müslümanlar kesinlikle bağlarını ne yapmayacak? Kesinmeyecek. Çünkü kardeşliğimiz pamuk kutluğuyla bağını kardeşlik Her ne olursa olsun cennetin ortasını istiyorsan Farklılıklı andan bile başlayacaksın. Hmm. Çünkü hak insanı in in verilmez. Haklı olduğunu iddia ediyorsan hak hennetten ne yapmaz? Geri çevirmez. Bizim kardeşliğimiz pamuk ipliğine bağlı değil. Müslümanın dedinini kardeşlik hukuku ne yapmış, oluşmuş, bunu korumak zorundasın. Korumadığın zaman o kardeşlikten mahrum olan zaten sensin. Onun için müminlerin birbirlerine bağlı ne yapmayacak? Hiçbir zaman ama Ama anlar var. Mesela Allah Resulü diyor ki, vesselam, kardeşlik mi bitecek? Uğuvveti kes diyor. Yani her zaman görüşmeyine ne yap? Kes diyor. Çünkü öyle insanlar vardır ki bazen devamlı birbiriyle görüşe görüşe cılgını çıkarırlar. Yani böyle arada harf, Hukuk, hukuk, sevgi, saygı ne yapmaz? Kalmaz. Birbirinin kul hakkına ne yapar? Girme. Orada sınıf verir. Hatta görüşmemeyi bile ne yaparsın? istersin Sadece selam hakkı kalır. Ama bu gibi durumlar, <gülüyor> özel durumlar yoksa mümin özellikle şahabelere haberlere baktığımızda <gülüyor> da karanlık geldiğinde kendilerine ne yapar? Fet çekiyor. Benimle arama gece girdi. Kardeşimle benim arama diyor. O kadar birbirlerine ne döne, ne ne bağları var. Var mı? Var. <gülüyor> Yine kötü hesaptan korkarlar. Korkuyor musun? Amel defterinin solundan veya arkasından verilmesinden korkan var mı? Ses az mı geldi? <gülüyor> Hepimizin korkmasını. Mümin her zaman yaptığın amel benim, benim, benim gelecek diye ne yapacak? Düşüne, şuna, şuna ister. bilmeyebilir, duymayabilir, hiç önemli değil. Ama sen o yaptığın iyiliğin ya da, ya da senin önüne veyahut da arkandan geleceğini ne yapacaksın? Bileceksin, ona göre ne yapacak? Hareket edecek. İşte mümin kötü hesaptan kapanır sanmış. Hesaptan değil, çünkü iyiliği zaten gider. İnsan yaptığı iyiliğin neyin neyin anılmasını istersin? Neyin kötülüğünü? Birisi bir iyilik yapsın. Lan bir olsam olsa da şunu anlatsam diye hücüsü iğneyle orayı kazırsın. Ama bir kötülüğünü örtüye getirmeye çalışsan elli lafla onu kapatmaya çalışır. İnsan hepine hep anılmasını istersin. Yine müminin vasıflarından birisi bu ayetten anladığımız Allah'ın rızasını alanlar. Öyle değil mi? Bütün ibadetlerin kabulünde kaç esas var? Birisi ihlas, öbürü de nedir? Sünnete uygunluğudur. İhlas, lasla Allah'ın yoksa onda da hiçbir hayır neymiş yok. Yine ayet-i kerimede onlar her türlü sıkıntıya ne yapar? Sabrederler. Sıkıntının her türünü bir baş ağrısından tutun bir geçim sıkıntısından tutun, bir eşinizin geçinsizliğinden, bir çocuğunuzun serkeştiğinden veya iş yerinizdeki düzensizliğinden hangisini ele, ele, ele alın onlar her türlü sıkıntıya ne yapar? Sabreder. Sabreder. Çünkü Allah Resulü S.A.V. başa gelen bir tasa, bir barı, hatta ayağa batan bir diken dahi onun günahlarına nedir? Keffar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse işte, insanın başına ne gelirse gelsin söyleyeceği kelimeler La havle ve la kuvveti e La havle Elhamdülillah, Hep Allah'ın ismi olan, zikredilmesi gereken meseleler. Hatta hatırlarsanız kitaplarında sahabenin bir tanesinin kılıç geliyor, parmakları koptuğunda ay itiyor böyle. Allah deseydi diyor her parmağını bir melek diyor böyle göğe kalkacaktı ve herkese yani hangi halde olursan ol Allah'ın adını çıkartmen gerekiyor yani hani, diyeceğine diyor Allah deseydi Allah'ın adını ansaydı her parmağını diyor o kopan oğzunu melek göğe çıkartıyor her türlü onu ne yapacaktı görecekti diyor yani her halükarda mümin Allah'ın adını anlarsan ve dikkat ederseniz ayetin devamında infak yapmaya ara vermezler. Her halükarda verdiğimiz duruktan gizli açık Allah yolunda ne yaparlar? Hacarlar. Yapıyoruz mu? Demin iyi geliyordu, <gülüyor> düşünün. Infak yapmaya ara vermezler. Yani bir kere yaptın, ara vermezler. Devamlı Ne yapıyor? Infak yapmaya ed seni kişiye dedi. Ömer namaz kıldıracak. birisi bak bak kim yaptı bunu diyor kimse de ses yok oradan bu Musa e, israflı e, ne cerrahtı bu bey de Eomer diyor, diyor. O bir ayıp yaptı, diye Biz ayıp yaptı, diyor. Hadi hep beraber abdest kalasın, <gülüyor> evet. Allah senden müraze etsin, Öyle bir laf ettim, nasıl kurtulacağımı bilemedin, <gülüyor> Sen diyor, cehalette de hayırlıydın, diyor. İstanbul'da da bizden hayırlıydın, diyor. Ve evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> e, kötülükleri iyilikler varlarsın. Dinimizde kim bir günah işlemişse ne yapsın? Tövbe etsin, Bir iyilik yap yap kötülüğü yap, ne yapsın? Çilsin diyor. Bu da kardeşlerim suresinde Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği görmesi <gülüyor> istediği neymiş? Yani bunların bizde hepsinin olması gereken özellikleri. Şimdi düşünelim. Bunlar bizde kaçı var? Ben olsam buradaki maddeleri ki ben bunu ajandama yazdım. Hangileri var? Var. Var. Sağ tarafı. Hangileri yok? Sol tarafa yazdım. Ve o olmayanları ben nasıl giderim de sağa geçiririm onun hesaplarını yapıyorum. Sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Evet. Secde suresine geçelim mi? Secde suresinde ise müminlerin vasıfları şöyle geliyor. Çok önemli vasıflar bunlar. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki Onlarla kendilerine, kendilerine, kendilerine verdiğiniz zaman hemen sevgiye kapanırlar. Verablarına Rab'larına hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler. Onlar geceleri namaz kılmak için yataklarından kalkarlar. Rab'larının azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarında harcarlar. Ben, okumuş kumuş kumayetlerdir. Evet. Neler varmış müminlerin burada? Maddeleri saralım. Verilen nasihati dinleyince ne yapıyorlarmış? Bu şey diye, Müminin vasıtları var. Birisi olmuş. İki şükrederek Allah'a Allah'a var. Bu ee, var mı bizde şükretme? Mesela Filistin'de evlenen bir e, gencin hiç çoluk-çocuk sıkıntısı duydum, duydunuz mu? Bir araştırın istatistiklerde Hiç çocuğum olsun diye muayeneye giden kadınlar mı? Açılamayı düşündü böyle. iki çocukta, üç çocukta bırakma diye bir derdi. Der, der. Bir bakın. He? Onlarda her kadın kimlik Her sene bir çocuğum olsun. Yahudi'ye karşı bunu ne yapayım? Göndereyim ve mücadele etsin. hırsı vardır. Bakın. Filistin'e gidin, her sene kadın bir çocuk doğdu Ve hiç de bir rahatsızlık duymaz. Bizim ülkemizde ne var? Her türlü sıkıntı var mı? Yeni evleniyor. Çocuk var mı? Daha düşünmüyor. Biz korunuyoruz. Nasıl kelime bunlar hiç düşünüyor musunuz? Sen tarlada soğan patates mi yetiştiriyorsun? Neye yetiştiriyorsun? Senin elinde ne var? Bir arkadaş... Ya ben bu kelimeyi ettim. Beş sene abi diyor. Çocuk çek tek tek. Daha düşünmüyoruz kelimesi nesini. Beş sene sonra idrak ediyor. Allah hamdolsun olsun ki bana diyor çocuk nasip etti diyor. Çünkü çocuk cennet bahçelerinden binmektir. Onun için bu konu üzerinde hassasiyetten durmak gerekir. Ne olursa olsun şükrederek Allah ne yapılacak? Anılacak. Yine yine ne diyor? Onlar aşma kibirlenme, rast e, seminer sohbetinden birisi kibir, hırs, bunların üzerinde duracağım. Kibirle yok olan kim? Kim? Seminer sohbetinden birisi kibir, hırs ve haset. Hırs'tan tam helak oldu. Adem Aleyhisselam. Kibirden şeytan. Hasetten kabil. Kur'an okumuyor musunuz lan siz? Gözüme bakıyorsunuz. Adem hızlandı. Cennette ebedi kalmak istedi. Ne yaptı? Elinden zeng zeng. İblis cennette Allah'ı görüyor. Kibirlendi. Mahrum oldu mu? Kabil. Kini istedi, haset etti. Elindekinden oldu mu? Herkesinde mahrum. İşte müminin kesinlikle hangi ortamda, hangi halde, hangi makamda, nerede olursa olsun asla ne yapmaması, girmemesi gerekir. Büyüklenmemesi gerekir ve riyaya ne yapmaması, girmemesi gerekir. Çünkü cehenneme sokan, cehenneme giren ilk üç kişinin rivayetini hatırlayacak olursanız, burada ne var? Bir büyüklenme, bir kibir, bir riya gündemde var alim, zengin ve şehrif Ve Allah Azze ve Celle kibirlenen hiçbir kulu ne yapmaz? Sermez. Ve devam ediyor ayette hepinizde olduğuna eminim. En tatlı uyku zamanında bile yataklarından kalkarlar. Yani gece namazında ıslahcı olurlar. Sahabelerin gece namazında ıslahcı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ayeti kerime Kerime'de kim bu? solda mı sağda mı bu madde? Evet. Sabah beşte hale gidilecek deyince giden mi değil mi? Beşte de gitmiyor. Evet. <gülüyor> en tatlı uykularında bile yataklarında ne yaparlarmış? Hatta gece namazına kalkmayıp da sabah namazını da son vaktinde kalkanlara Allah Resulü ne dediğini biliyor musun? rivayet edelim. İstikkat ettiniz mi bunun ne zaman söylediğini? Geç geç uyur bir eşek gibi yatana, çarşı pazar bağırana, çok yeme, çok gülene Allah boz ediyor hadisini nerede söylüyor biliyor musunuz? Gece namazını kalkmaya söylüyor. Evet neyse orayı geçelim. Gabla'nın azabından korkarak rahmetinden ümitler ümit olarak dua eder. Bu da en hüsnetim nedir? İntikadıdır. Ee, bunu anlamak için en güzel misal Allah Resulü Anşölati ve bir hastayı ziyarete gitme anı. Kalbine şöyle diyor: Ne var buradadır? Allah'tan korkuyorum. Diyor. Sonra ondan ümit ediyorum. Diyor. Yani rahmetini umuyorum. Sen kazandın, dinimdir, kazandın. Çünkü kimin kalbinde diyor? Bu ikisi yer alırsa Allah diyor onu korktuğundan emin. Ümit ettiğini de ona ne yapar? Nail eder diyor. İşte dualarımızda böyle olacak. Hem korkacağız hem de ondan ne yapacağız? Ümit var olacağız. Ama yapmış olup duayla Allah'a hiçbir zaman zorlayıcı halimiz nedir? Mümkün değil. Dualarımız tamamen korku ve ümit ikisinin arası Yani ben istedim vermedi. Buna yapmayacak? Olmayacak. Dua ediyorum da benim duam kabul oldu, kabul, kabul, bu düşünce insanı ne yapmayacak? Gelmeyecek. Nasıl dua ediyorsunuz? Birer cümle söyleyelim, bir, herkes bir tekrarlasın. Saç, saç, kara gözlü. <gülüyor> mal mı? Araba mı? Ne istiyorsun Mehmet? Allahumma Rasulumun senin istediği bütün hayırları bizde senin istediklerini. Mesela hangi hayrı? Mesela. Şerlerden biri. Mesela hangi şer? Bakın Allah Resulunun şeratı ve silamın yakanı yattığında bir duası var mı? Kalktığında, elini yıkadığında, sofraya oturduğunda, elbiseyi giydiginde, birini gördüğünde, sokağa çıktığında, bir çocuk gördüğünde, taze yemiş eline geldiğinde, bir rızık olduğunda olmadığında, camiye girdiğinde, camiden çıktığında tuvalete girdiğinde, de, cinsi münasebet anında veyahut bir bela musibet veya bir bulut gördüğünde bakın o kadar çok dua var ki bunların hepsini ne yapma öğrenmek zorundayız. Çünkü peygamberimizin hayatı dua. Bizse başımızlara gelmeden Allah'ım şifa ver. Dua bile haberimiz yok. Yani bir hastaya bile nasıl dua edeceğimizin farkında değiliz. Eğer Allah'ın Resul'un istediği hayır senden isterim. Onun sığındığı şerden de sana güzel dua. Ama bunun yanında öbür dualarda hepsini ne yapma bilmek zorundayız. Ve bunu yaparken de yapın bak korku da ümitli. İki şey var olacaktır. Ama başınıza bir şey geldiğinde yani Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam Varlıkta iyiyken, sıfatlıyken, başınız belade değilken her zaman Allah'a ne yapın? Dua edin ki başınız dara geldiğinde de size icabet edilsin. Çoktunuz mu? Yani sen şu halindeyken, Rabbine halisane yalvarken o duruma düştüğünde de ne yapılsın? Sen duyularsın, icabet edilesin, diyor. Peki, müşriklerin kafirleri nasıl Allah'a dua ettiğini biliyor musunuz? Ancak denizde bir fırtınaya yakalandıklarında. Ölümle karşı karşıya kaldıklarında ne yaparlar? Ve O onun üzerinden gidince yine Allah'a ne yaparlar? Anladım. Sırt dönerler unuturlar. Onun için bunun içini bir kararlaştırın. Sağda mı solda mı dua etme şekliniz bir kontrol edin. Oh. Evet. <gülüyor> Kendilerine verilen rızıklardan Hayır, hayır daha Burada infak ne oldu? Hayır yollarına gitti. Şimdi Rabb'im'in hepimize verdiği türlü türlü nimetler var. Kimi bunu israfta kullanıyor mu? Müslüflikte kullanıyor mu? Kimi biriktiriyor mu? Kimi çakir ediyor mu? Bunu Allah yolunda ne yapacak? Harcayacak. Çünkü Tevbe Suresi'nin yanlış hatırlamıyorsam 34-35. amirinde biriktirdikleri malları Allah yoluna harcamak için biriktirmeyenlerin yani topladığı malları Allah için biriktirmeyenlerin o gün o biriktirdiği mallardan dolayı yanlara, böğürlere her yere ne yapacak? damdalanacaktır. Yani bunlar da çok çok önemli ayetler. Gelin evet. mi Seyide Suresi'nde? Devam edelim mi? Gelelim Nur Suresi'ne. Gelelim mi? Olmaz ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Evet. Olmaz ne ticaret ve ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Bu ayet mu? sahabelerin namaz vaktinde ne yaptıklarını biliyor musunuz? Tarlada çalışan işini, nerede çalışsa çalışsın her şey bırakıp ibadete gittiklerini biliyorsunuz. Değil mi? Bugün Ramazan gelir, sıcaksa insanların ya midesi ağrıyor, ya böbrek çıkıştırıyor, ya kalp rahatsızlığı var. Namaz kılacaksa gevşetme, son vaktine bırakma, cem yapma, yani bir, bir kürtetler ne yapıyor? Oluyor. En hayırlı hayalet neymiş? Hangi halde olursan ol, o işi de yap ama ibadeti <gülüyor> Bakın ibadeti aksatırsanız, şeytan size nasıl? Asılır. Patronun gelir, bu da iyi. Benim işimi yapın, yapın, yapın. Yani sana oralardan ne yapar? Asılır. Ama sen namazında, ibadetinde miyseniz vallahi oradan gelemezsin. Yani açık yüreklilikten bunu gündeme getirin. Oradan size ne yapamaz? Ben yani Birçok kardeş tanıyorum da sırf namaz veya cuma namazı için ben işi çıkmaya kadar götür götür götür ve şu an iş işinde hiç bunlarda bir sıkıntı yaşamadıklarını biliyorum. Yani açıkça tavrını koyduğunda Oradaki adam adam adam ne yapıyor? Bir genişlik veriyor. Çünkü Allah insanı kafirle de, fasıkla da ne yapar? Yani dinini korur. Evet. Mütlerin işleri, ibadetleri ibadetleri de işlerini ne yapmayacak? Engellemeyecek. Çünkü bir namazı düşünün. Öyle hallerde ki tam belki de bizim sapacağımız haller. Bu hallerde bizi ne yapıyor? Hakla bütünleştiriyor. Belki de sapmamızı, Belki de bize ne yapıyor? Mane oluyor? E sen orada e, bunu gevşettiğin zaman demek ki hayatında da birçok şeyler ne yapıyor? Gevşemeye başlıyor. Evet. Gelelim Nisa suresine. Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeyleri. Seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden Böyle hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmaktır. Bayitleri okuduk değil mi? Kiminle alakalı? Meminle alakalı. Hangi konuda olursa olsun dünyalık çünkü fi, fi, fi diye geliyor Arapçada mekereli ne olursun ibadet namına neye tağlık ederse etsin Allah'ı ve Resul'u ne yapacağız? Yapacağım, tayin edeceğiz. Bir karı koca arasında bir nizalaşma olabilir mi? İki arkadaş arasında, bir Müslüm'den bir gayrim, gayrim arasında, hangi mesele olursa olsun, at, at. ve Resul'una havale edeceğiz. Ve akabinde, kalbinde sıkıntı duymadan, ondan ne yapmayacak? Yüz sevinmeyecek. Bir miras meselesini düşünün. Abi, hangi mesele el alınsa alınsın ayet sebebine bakıyorsunuz daha net anlaşıyor şimdi. Medineli bir ensar, Mekke'li Hacı'da ne yapıyor? Nizalaşıyorlar. Mes mes mes. Bir tarla sulama meselesi. Normalde halk arasında ta nesiller boyunca nereden geliyorsa o geldiği yerden suluya suluya ne yapar? Nöbet gelir. Yani bu yandaki sulanıp, bu yandakine ne yapmaz? Gitmez. Kural budur. Ve bu kural hiçbir zaman ne yapılmaz? Çiğnenmez. Çiğnendi mi bir daha ne yapılmaz? Düzen sağlanması mümkün değil. Ensar, ensar önce ben söyleyeceğim diyor. Muhacir dedi diyor ki sıra benim. Senindi, de, benindi de derken ensar ne yapıyor? Durumu Allah Resulüne havale ediyor. Aleyhisselatü Vesselam ikisini de dinliyor. Ne diyor? Sen muhacire, sen sula, sonra bırak, en infaslasın. <gülüyor> o diyor senin <gülüyor> oğlu da ondan böyle yapıyorsun değil mi diyor. Yani. Resulullah sallallahu ve kırmızı oluyor ve ve ve muhacir'e diyor ki tarlanı güzelce ta kökleri su içene kadar, sonra suyu bırak, olasın. Ve Allah azze ve celle ayetini indiriyor diyor Allah'a ve Resul'üne bir şey havale edildiğinde o da bir hüküm verdiğinde kalbinde sıkıntı duymadan ondan yüz çevirme ancak tartarsıdır. Demek ki mesele Allah'a ve havale edilmişse orada hükme bağlanan neyse müminun ne yapacak? Kalbi selimiyle onu kabul edecek ve onun dışında hiçbir şeyini ne yapmayacak? <gülüyor> Bunu da bir düşünün. Hayatımızda ne kadar var? Bunu dil olarak söylemeyip de kalbinde düşünürsen zaten kalp kalp Kalbin ameliyat Kalbinde bile düşünse dindirirler. Bu bütün beşeri münasebetlerimize bu ayeti bileyip, ne kadar hayatımıza ne apa geçirebiliyoruz. Bir baba oğul ilişkisi, bir karı koca ilişkisi, akraba yakın akraba, iş kardeşler arasında hukuk, bununla bunlar teker teker ne ne ne oturtulması. Yani sağlam toplumun oluşma hep buralardaki çatlaklıklardan kaynaklanıyor kardeşler kardeş, kardeş. Evet. Gelelim Zümer kuresine. O kullarım ki Kur'an'ı dinlerler, sonra da onun en güzelini, en açığını, en kuvvetini ederlerdir. Evet. Demek ki Kur'an'ı dinlemişiz, En açık şekilde, anladığımız şekilde de hayata ne yaparmışız? Geçirirmişiz. Evet. İman ve amel bakımından müminin özellikleri nelermiş? Kayba iman eder. Namaz kılar. sayın bakayım. Şuraya kadar. Evet. Evet. İyi ameller sergiler. İnfak <gülüyor> <gülüyor> gösterişler içendar. <şenazlar. gülüyor> evet, kibirlenmezler. Şuraya kadar gelen ayet ayete ben 16 madde çıkardım ama bu daha da, daha da. Şu daha, daha fazla şey çıkarak gündeme gelen kayba iman. Yani kalbin ameli. Son, son, son bedenin namazı falan da. Sonra Yine kalbe ahirete tereddütsüz iman ederler. Allah'a iman, iman verdiği sözü yerine getirirler. Ahitlerini ne, yap ne yapmazlar? Bozmazlar. Bozmazlar. Akraba ile bağı kesmez onlara iyi yıkarlar. Rab Rab ve onun hesabından korkarlar. Onun sevgisini kazanmak için onun rızasını arayacak her türlü ibadette ihlaslı olurlar. Gizli ve açıkta infak ederler. Kötülükleri iyilikle önlerler. Öğüt dinleyince secdeye kapanırlar. Okuduğum ayetlerden birisi secde ayetidir. Evet. Rabbini hamd ile tesbih eder ve kibirlenmezler. Gece yatar, kalkar, kalkar. Gece, gece ne Ne yaparlar? Allah asabına ashabına baktığımızda, savaşta bile gece namazı kıldıklarını biliyor musunuz? Elinize bir demir alın. Pazarlar evde kalıyorsunuz ya. Mesela kılıç ağırdır değil mi? Bir demirle akşama kadar bir oynayın. Oynayın. İnan yorgun içeceksiniz. Bir saat sürmez. Ben demir döküm istisi olduğum için biliyorum. tamam, dayanam, dayanam, dayanam. Ne yaparsınız gece? <gülüyor> Buna rağmen gece kalkıp namaz kılıyorlar mı? Ve gündüz de. de, de, de, de, de. Bakın bunlar müminlerin vakitler. Onlar kazanmışlar mı? Çünkü onlar gece namaz Allah'a daha çok yaklaşıyorlar Ne yapıyorlar biliyorlar. Evet. Hiç namazının da Peygamberimize fazla, biliyor musunuz? Bize neden ne Bize meşakkat olmasından. Allah'ın merhameti ol. Evet. Ve şadeti, ibadeti ve alışverişini ne yapmıyor? Engellenmiyor. Zekatı tam verirler. Tüm emirleri, sıkıntı duygulup kabullenirler. Kur'an'ı dinler ve hayırlısını en güzel şekilde yerine getirdiler. Allah Azze ve Celle bu vasıflarla vasıflanmayı hepimize etsin. İnşallah bundan sonraki derste bunların geniş geniş açılımlarıyla ve tamamen müminlerin özelliklerini anlatan ayetlerle devam edeceğiz inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Hanike Allahümme ve bihamdike Eşveden La İlahe İllâ Ente ve Tûbileh Velhamdine Evet, sohbetle alakalı sormak istedikleriniz var mı arkadaşlar? Düşünmediniz